Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel İyi günler sayın dinleyicilerimiz 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız Ben Aynur Tuncel Bugün konuğumuz yine İstanbul Barosu'nun danışmanı, bir önceki top programımızda da misafirimiz olmayı kabul etmişti. Avukat Atilla Özden, hoş geldiniz Atilla Bey. Hoş bulduk. Biliyorsunuz geçen sefer İstanbul Barosu'nun bir meslek örgütü olarak, Anayasa 135. maddeye göre de kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olduğu kabul edilen baronun, ee, toplumsal olayları ilgilendiren, toplumun genelini ilgilendiren hukuki düzenlemeleri denetleme ve gerektiği zaman bunların iptali için yeniden düzenlenmesini sağlamaya yönelik davalar açma ehliyetinden evet. bahsetmiştik. Siz bize e, yüksek mahkemelerin verdiği bu konudaki kararları Örnekleyerek sunmuştunuz Hangi hallerde İstanbul Barosu dava açabilir Hangi hallerde açamaz Oldukça uzun ayrıntılı evet. listeler vermiştiniz Ve bitmemişti konu evet. O yüzden biz sizinle olan birlikteliğimizi bir süre daha sürdürmek istiyoruz <gülüyor> Siz uygun olduğunuz sürece Geçen hafta biliyorsunuz program tekrar oldu Nedeni çok yoğun bir çağlayan adliyesi duruşma trafiği vardı hem Bahri Bey hem ben duruşmalarda mahsur kaldık. Programa yetişemedik. Siz programa gelip hazır olduğunuz halde program yapılamadı tekrar oldu. Sizden ve dinleyicilerimizden hoşgörüleri için özür diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam evet. edelim. Öncelikle siz ehliyetle ilgili İstanbul Barosu'nun taraf olmasıyla ilgili örneklerinizi bitirmiş miydiniz? O konuda söylemek istediğiniz bir şey varsa isterseniz öncelikle onu tamamlayınız. Ondan sonra da ikinci bölüme geçelim. Ee, ne tür davalar açtınız? Yani hangi konularda e, iddialarınız vardı? Nelerin iptalini istediniz? Size göre anayasaya aykırı olan yasalar hı. ya da yasaya aykırı olan yönetmelikler nelerdi? Ee, neler yaptınız ve ne sonuçlar aldınız? Ben bu evet. iki konuyu sizinle bugün evet. dinleyicilerimizin hazırında paylaşmak isterim. Evet. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ee, geçen programda hı hı. E, baroların e, niteliklerinden bahsetmiştik. Sadece hı hı. bir Meslek odasının olmanın ötesinde niteliğinin varlığından bahsetmiştik. Hı hı. E, yasadaki tanımlamasından, e, baroların tarihsel süreçte kendilerini nasıl tanımladıklarından ve bu tanımlamalar doğrultusunda e, açtıkları dava özelinde e, değerlendirmede bulunmuştuk. Hı hı. E, yüksek mahkemelerin bu davalarla baronun menfaat ilişkisini nasıl kurduğunu ve bu davalarda ne tür kararlar verildiğini ...anlatmaya çalışmıştık. Hı hı. Özellikle e, baroların, İstanbul Barosu'nun özellikle de açtığı davalarda, hı hı. müdahale taleplerinde... E, ...menfaat ilgisinin her zaman sorgulandığını, hı hı. o menfaatle ilgili verilen kararları değerlendirmiştik. Hı hı. Baro'nun menfaatinin, İstanbul Barosu'nun menfaatinin olduğuna yönelik verilen kararlar sonrasında davaların esaslarına girmiştik. Hı -hı. Onlardan birkaç tane bahsetmiştik. Hı -hı. Orada program yetmemişti. Evet. E, bugüne <gülüyor> gelmiştik. Evet, geçen haftada sizi bekletmiştik. Estağfurullah ne demek? Şimdi bu geldiğimiz noktada hatta geçen hafta olsaydı Hı -hı. eğer e, tam ilk anlatacağımız konuyla ilgili bir gelişme olduğunu söyleyecektim. Bir Hı -hı. duruşmadan çıkmıştık. O da 16 Nisan 2017'de biliyorsunuz bir referandum süreci yaşandı ülkede. Hı hı. Bir belediye çalışanı bir sosyal paylaşım sitesinde referandumu savaş olarak tanımlaması, referandumda evet çıkması halinde hayır diyenlerin, hı. kadınlarının, kızlarının, Evetçilere helal olduğu, ganimet olduğu yönündeki söylemi infial yaratmıştı, çok tepki almıştı. Suç zaten. Evet, evet. İstanbul Barosu da e, suç duyurusunda bulunmuştu. Pek çok kişi de, 50'ye yakın kişi vardı Hı -hı. görebildiğimiz kadarıyla. Hı -hı. E, İstanbul Barosu bu davayı takip etmeye devam ediyor. Hı -hı. Medyada takip etmeye devam ediyor. Medyada Hı -hı. da yer aldı geçen hafta. Burada halkı kim ve düşmanlığa tahrikten dava açılmıştı. Hı -hı. Bir gelişme oldu bu davada. Sana ek savunma hakkı verildi... ...suç işlemeye tahrik suçundan... Hmm. ...217. madde TCK'nın... Hmm. E, ...aynı zamanda bir... ...hastalıkla alakalı bir adli tıp incelemesi... ...söz konusu akıl orada... Hastalığı. Evet, ...akıl hmm. hastalığı ile ilgili... ...kendi mi iddia ediyor... ...kendi iddia ediyor... ...bipolar duygu durum bozuk olduğunu hmm. söylüyor... E, ...dosyada bir takım raporları da var... ...göreceğiz adli tıpın vereceği kararı... ...yine... Bu referandum sürecinde Antalya'da bir cumhuriyet başsavcı vekili şöyle bir sosyal medyasından bir paylaşımda bulunuyor. Referandumda hayır diyeceklerin dikkatine vereceğiniz hayır uyu aynı zamanda PKK'ya destek uyudur. Haberim yoktu demeyin. Savcı başsavcı vekili. vekili söylüyor bunu. <gülüyor> Evet. buna karşı suç dürüstünde bulunduğu kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak, kullanmak suretiyle uh -huh. inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanmasını engelleme suçundan dolayı uh -huh. henüz bir dava açılması ile ilgili bir iddianame tebliğ olmadı. ...yine o dönemde aynı referandum... Nerede sürüyor soruşturması? Antalya'da Antalya ya evet, evet. evet. Aslında basın yayının yanıyla olduğu için... ...yine de orada açtınız. O, biz İstanbul'a verdik ama muhtemelen Antalya'ya gönderildi. Bir Hı. henüz gelişme olmadı bu dosyayla alakalı. Hı. Muhtemelen bir izin süreçleri... Falan da olabilir belki. Aslında evet. kişisel suçtur ama yani... Bence de kişisel evet. göreviyle hiç ilgisi evet. yok. İlgisi olmayan bir suç. Yine o süreçte hatırlarsanız... E, ...seçim kanunlarında... E, Arkası mühürlü oy evet. pusulalarının geçerli olduğuna dair yasa hükmü var. Ama referandum devam ederken Yüksek Seçim Kurulu bir karar aldı. E, mühürsüz oy pusulalarının ve zarflarının da geçerli olacağına dair. Evet. Yani yasa hükmüne rağmen evet. e, kurul böyle bir karar aldı. Bu karardan dolayı görevi kötüye kullanmak suretiyle seçim sonuçlarını tahir suçundan Yüksek Seçim Kurulu'nun Üyeleri hakkında İstanbul Varusu suç duyurusunda bulundu. Evet. Biliyorsunuz yüksek hakimlerden oluşuyor. Hı hı. Danıştay üyeleri var, Yarktay üyeleri var. Hı hı. Her iki kurum kendi üyeleriyle ilgili soruşturma izni vermedi. Çok ilginç. Hı. Bu soruşturma izni vermeme işlemlerini iptal için İstanbul Varusu dava açtı idare mahkemelerinde davada İstanbul Barosu'nun bu iptal davasını açmaya menfaati olmadığı yönde karar verdi mahkeme. <gülüyor> evet. e, dasyalar hakkında istinaf başvurusunda bulunuldu bölge idare mahkemesinde. Henüz bir sonuç da daha bekliyor. çıkmadı. Evet istinafta bekliyor. Niye yokmuş bu sefer sıfatı? Bugüne kadar niye vardı? Şimdi niye yok? E, yani şimdi bir kişi kurul suç duyurusunda bulunuyor. E, soruşturma izni vermiyor hı hı. sorumlu kurum. E bu davayı açmak kaçınılmaz son zaten yani. Açılabilmesi evet. için o engelin evet, kaldırılması lazım. Evet. İzin şartının evet. yerine Sadece getirmesi lazım. Sadece bu yönüyle lazım. bile menfaat ilgisi var. Onun Değil dışında mi? hukukun üstünlüğü, kavramları vs. Buraya girmeksizin dahi menfaat ilgisi var. Hı -hı. Böyle bir karar verildi iki şeyle ilgili, iki başvuruyla alakalı. ilgilendirmez mi? Evet, baro ilgilendirmez dedi bu dava. Hı -hı. E, kuruluş kanunuyla ilgisi yoktur dedi. Hı -hı. E, biz de istinaf başvurusunda bulunduk. Bölge İdare Mahkemesi'nden gelecek kararı bekliyoruz. Umudunuz var mı? Ee, her zaman var umudumuz. <gülüyor> Çok da. Evet. Peki. Ee, bunun dışında e, sigortacılık hukukuyla ilgili İstanbul Barosu'nun bir dizi davaları oldu. E, hazine Müsteşarlığı ilgileniyor biliyorsunuz sigortacılık konusuyla ilgili. Hı hı. Şimdi sigortacılıkta alternatif bir çözüm var daha bu ara buluculuk vesaire falan olmadan. Sigorta Tahkim Komisyonu. Tahkim Komisyonu. Evet. Sigorta ettirenle sigortadan menfaat sağlayan kişiler ve sigorta şirketleri arasında uyuşmazlık olması halinde yargıya başvurulmadan önce zorunlu bir alternatif uyuşmazlık yoludur bu. Yani Benzer, yargı ederken mahkemeye, mahkemeye gidip dava açmadan, açmadan önce hakeme başvurması gerekiyor. Bu hakemler nerede? Ayrıca belirleniyor. Ayrıca yerleri var bunlar. Hı. Kişiler de belirleniyor. Hı -hı. Ee, daha uygun, daha süratli, daha itisaz sahibi kişiler. Evet. Ee, benzeri tüketici hakemiyetleri uygulamasında da var biliyorsunuz. Orada da kaymakamlıklar bünyesinde benzeri uygulama var. Hı -hı. Zorunlu. Be zorunlu. Belli Hı -hı. bir rakama kadar o ilçe veya il Tüketici hakem meclislerine müracaat sorulmuş. Şimdi bu tüketi, sigorta tahkim komisyonu bir alternatif ol, olmasına rağmen 2016 yılında alternatife alternatif getirildi. Öyle mi? Nasıl oldu diyeceksiniz. Ben hiç bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sigorta tahkim kom komisyonu alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu diyoruz ya. Evet. Buraya başvurmadan önce ara bulucu raya ee, hmm. Bir e, düzenleme ile. Ben ee, bu ara buluculuğu da tebrik. zaten hiç bilmiyorum. Her, yere, her yere konulmaya evet. çalışılıyor yani bu ara buluculuk. Amaç gerçekten e, adliyelerin iş yükünün hafifletilmesi mi? Toplumsal bir barış. Yani acaba toplumun iyileri kendi sorunlarını sivil yapılarda, sivil ilişkiler içinde kendi kendine çözsün diye bir... ...yeni bir toplumsallaşma modeli mi? Yoksa tümüyle iktisadi akılla yargılama çok pahalı, çok dava var... Ee, onun yükü azalsın mı? Bunu zaman gösterecek belki. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben ikinci görüşten yanayım. Yani Hı. bir toplumsal uzlaşma merkezli davranıldığını düşünmüyorum. Çünkü o toplumsal uzlaşmayı mahkemeler de sağlıyor. Öncesinde Değil sulh mi? davet ediyor tarafları tabii. Bunu Yargılama bir öğrenme süreci aslında. Tabii. Niye yargılandığını düşünüyor Tabii yargılamadan insanlar. önce zaten hakim bu yola başvuruyor. Hı -hı. Bir arabuluculuk yolu var zaten. Sulh yolu var ama bizde bir dayatmacı arabuluculuk anlayışı var. Şimdi bunu nereden görüyoruz biz? Mesela iş yargılamalarında zorunlu arabuluculuk geldi. geldi. Orada nasıl geldiye bakmak lazım. İşte işveren e, sendikalarının temsilcileri, odaların temsilcileri, iş mahkemelerinin ve ilgili yargıtayın dairelerin e, sürekli içiler lehine yorum yaptığını, hı hı. bu davalarda aleyhlerine karar verildiğini söyleyerek bu sistemi savundu ve bir takım yetkililer de buna alternatif olarak bu arabuluculun geldiğini söyledi yani. Hı hı. E şimdi böyle bakarsanız e, hı hı. bu yönüyle iktisadi bir e, getirilen müessese e, bu bir hak adaleti sağlama eksenli hı. olmadığı görülüyor. Şimdi mesela sigorta tahkim kendisi zaten e, bir alternatif yol. Evet. Yani olmasına rağmen neden arabuluculuk buluculuk getiriliyor buraya? Neden? İşte demek ki amaç bir alternatif sunmak, e, uzlaştırmak. Benim tahkim zaten kısa sürede hakemler hallediyorsa zaten ara iş çıkarmak için mi acaba? Bir de. Onun ötesinde şimdi zorunlu arabuluculuk yoktu bu bahsettiğimiz 2016 yılında. Evet. İhtiyari arabuluculuk vardı. Hı hı. O müesseseye bile ters bir usul getirdiler. Nasıl doğru da bağlı oluşuyor. İsteye bağlı. Evet, taraf gider arabulucuya başvurur. Karşı taraf da kabul ediyorsa arabuluculuk müessesi başlar da ihtiyari arabuluculukta. Burada öyle değil. Sigorta firması gidiyor, arabulucuya başvurdum diyor, süreç başlıyor. Diğer tarafı sonra neden yok. Evet. Buradan da görülmekte ki ya yani bu arabuluculuk bir artık proje mi diyelim başka bir maksatlı mı diyelim yani şimdi Bu modası Modası zemini şöyle uygun kendisine göre şimdi yargıyı yeterince iyileştirmeyin mahkemeler açmayın ee, uyuşmazlıkları kısa zamanda çözmeyin sürekli mevzuat değişikliği yapın yüksek mahkemeleri tıkayın yani şeyle evet ee, ondan sonra da yargı insanlar için artık bir korunaklı alan olmaktan çıksın Gitsin insanlar alternatife, arabuluculara gitsin. Yargıya yani, duyulan güveni biraz daha azaltıyor aslında. Evet, evet. Aslında yani egemenlik alanınıza bir alternatif getiriliyor. Yargı bir ülkenin de egemenlik alanıdır bir nevi. Millet adına hükmü evet, kurulan bir yer ki. Evet, tabii kaldı ki, ki arabuluculuk uygulamalarında da e, çok enteresan şeyleri duyabiliyoruz. Yani hı hı. belki bir işçi yılları sürecek bir davada. Ama alması gereken rakamı alabilecek. sır evet. ekonomik sebeplerle bunun çok çok düşük bir meblağı bir an önce, para bir an önce almak için. Bir an önce almak için alıyor. E, adalet sağlamak değil mi devletin görevi? İşverenin lehine oluyor. Evli oluyor. Mecburiyetlerden yola çıkarak Hı -hı. işçi aleyhine sonuç veriliyor. Bu mudur şimdi, şimdi uzlaşma adaleti? <gülüyor> tersine adalet? çevirince <gülüyor> sorunu çözdüklerini düşünüyorlar. <gülüyor> Tabii bu arabuluculukla ilgili sizin ayrı bir program aile yapmak demiştik, isteriz evet. zaten. Çünkü aile uyuşmazlıklarına da aslında biliyorsunuz getirilmek Şu anda istendi. Sağ olunuz. Evet. Ee, ama şimdi sadece çocuk teslimi için olsun diye sanırım bir öneri gelmiş ama tabii aslında boşanmaların sayısının çoğaldığı dün daha bir arkadaşımla ara bozuluk eğitiminden e, gelmiş bir arkadaşımla eğitim veren bir arkadaşımla görüştüm e, çocuk teslimlerinde şu an için kullanılması öneriliyormuş Hı. çünkü aile hukukunda aslında boşanmalar yükseliyor boşanma oranının yükselmesi Türk aile yapısını bozacak dolayısıyla Aile uyuşmazlıklarında da boşanmayı önleyici bir ara buluculuk getirelim denmiş. Sonra işte şiddet mağdurları mağduru olan kadınların kötü durumda istismar edilen eşleri Boşanmaları, Boşanmalarını engelleyecek niteliğe dönüşecek bu ara bulucu. Evet o, bu uyarı gelince ondan vazgeçilmiş. İşte sonra iş hukuku, ticaret hukuku evet. gündeme geliyor ama şimdi çocuk teslimi üzerinden bir başlayalım deyip tekrar eskiye dönme... Eğilimi varmış. Arkadaşım şunu söyledi. Evet. Kendisiyle özel görüşme yaptığım için ismini veremiyorum. Müsaade Hı. ederse sonra söylerim. Ee, aslında dedi boşanmalar artmıyor. Evlilikler azalıyor. Hı. Evlilikler azaldığı için e, daha geç yaşta evlendiği için artık ülkemizin insanları e, boşanmalar da rutin olarak... <gülüyor> nüfusu oranla aynı şekilde gittiği için matematiksel olarak bu geç evlenme dikkate alınmadan sadece boşanmaya bakıldığında a aile yapısı çatır diyor boşanma artıyor deniyor ama aslında öyle değil Dolayısıyla arabuluculuk kurumu aile hukukunda nasıl işlev görecek? Bu konuda sizinle ayrı bir evet. program yapmak isterim gerçekten. Yine baro nasıl bakıyor? Siz evet. nasıl bakıyorsunuz? Bir de arabulucu arkadaşlarımızın da tabii ki kıyafterimde olmaması lazım. Evet, Onları da katalım. Siz burada ne dediniz? Sigorta Tahkim Komisyonu'nun önüne getirilen arabuluculuk için? Biz bunun zaten... E, Zorunlu sigorta... olmasının mı anayasaya aykırı olduğunu ya da yasalara irade özgürlüğüne? Biz zaten özgürlüğüne. sigortacılıkta alternatif çözüm yolunun olduğunu, o da tahkim olduğunu, hı hı. ara buluculuğun eğer getirilmesi istenseydi yasa koyucu tarafından sigortacılık kanununa ara buluculuk müessesesi konurdu zaten. Değil sigorta mi? tahkim konmuş. Bu suskunluğun bir sebebi var, bilinçli nedeni evet. var. Dolayısıyla hmm. ara istememiş kendisi burada alternatif olarak tahkimi öngörmüş. Evet. Tüketici hukukunda da mesela hakemiyetleri var. Şimdi evet. oraya bir de ara getirmek doğru olmaz. Yani yasak koyucunun da amacına aykırı. İkincisi hı hı. o dönem ihtiyare ara olduğu için ara kendi e, içindeki kurallarına da aykırıydı zaten. Yani hı hı. taraflar ikisi birden gitmeli ara bulucuya. Burada ise bir sigorta ha. firması gittiği zaman ara bulucuya bir gidilmiş olunuyordu işte. burada. E, bunları söylemiştik biz. Yine bu, bu da yetmedi. Bunun devamı da 2018 yılında yani biz bayağı e, hazine müsteşarlığına karşı sigortacılık Hı -hı. alanında bir dizi davalar açıldı, görüldü, Hı -hı. görülmeye de devam ediyor. Orada şimdi sigorta hakemleri var. E, alternatif çözüm anlamında. Hı -hı. Bir de raportörler var orada. Hı -hı. Hakemlerde. E, Tahkemi. Tahkemiyetinde. Şimdi hakemlere de bir e, karar verme yetkisi verdi. 2018'de bir düzenlemeyle yönetmelikte. Hakemlere. Evet hakemle şey raportörlere. Rapportörlere. Raportörler. Evet, böyle tamam. bir yetkisi olmamasına rağmen. İşte <gülüyor> dedi ki yönetmelikte değer kaybı taleplerinde formül ölçülere göre karar verebilir raportörler. Oysa ki böyle bir şey yok ya. Zaten hakem müessesesi bu. raportöre karar verme yetkisi veriyor. Bir de Buna itiraz müessesede de yok yani şeyde düzenlemede. Bu şey gibi büyük mahkemelerde de sürekli bölüyorlar ya nasıl ki insan hakları Avrupa evet. Mahkemesi tek daireyken dairelere sonra büyük daireye doğru bir derecelendirmeye gitti. Burada da olabildiğince tek kişinin incelemesiyle basit uyuşmazlıkların Çözmeye kapatılmasına çalıştılar. yönelik bir işi bitirme ağır işleri hakemlere... Onların çözemediklerini mahkemelere gibi böyle bir ama, kademelendirme yapmaya çalışıyorlar ama galiba. Ama bir şeyi var yani bir böyle, hukuki rejimi var. var tabii eğitimi disiplini var. Disiplini var. Evet disipline var. Verdikleri kararlara karşı itiraz müessesesi var. Yani bir e, güvenceli bir sistem o da kendi içerisinde. Ama burada raportörlerin de bunu zaten yürütmesini durdurttu Danıştay. Hmm. Bu şeyin düzenlemenin. Bir de aynı e, 2018'deki bu yönetmelikte Şimdi sigorta hakemleri var zaten görev yapıyorlar. Ee, dedi ki sigorta hakemliğine devam için 5 yılda bir hazine müsteşarlığınca belirlenecek kriterler değerlendirmeye alınacak. Yani 5 yılda bir hazine müsteşarlığı sigorta hakemlerini değerlendirecek. Neye göre? Hı. Yazmıyor bir şeye göre. Ölçüt belli değil. Belirli, hukuki belirlilik kriterine aykırı güzel evet, düzenleyen programımız. Evet. <gülüyor> evet, evet. Şimdi 2016 yılında da yine Hazine Müsteşarlığı tarafından bu sigortacılık tahkimle ilgili yönetmelikte bir düzenleme yapıldı. Orada da sigorta tahkimde e, detayını tam bilememekte birlikte yani her meslekten Hı -hı. olabiliyor. Avukatlar çoğunlukta hakem olarak orada görev yapıyorlar. Hı -hı. Eğer avukat ise sigorta hakemi 4 ay içerisinde Sigortacılık davaları takip ettiği sigortacılık davalarını bırakacak bu hakemler diye bir düzenleme getirdi. Dört ay içinde. Dört ay içerisinde. Ee, biz buna da dava açtık. Çalışma hürriyetini ihlal bu. Yani o göreviyle o görev farklı. Ee, ben tüketici hakem heyeti üyesiyim diyelim ki bir zamanlarda yaptım. Hı hı. Ben hiçbir tüketici davası alamayacağım diyebilmek yani benim çalışma hürriyetime aykırı yani. Onla onun bir şeyi yok. Doğrudan bir bağlantısı yok olaylarla hı hı. alakalı. Aynı uyuşmazlık için tabii. Aynı uyuşmazlık zaten. Bilir. O yasak. Zaten yasak. Avukatlık zaten. kanununda da hüküm var. Taraf olunamaz. Hem Kesinlikle yargılama öyle. makamında hem iddia makamında evet, olunamayacağı için. Mütaela da ayı önceden verse o işle ilgili o hakemlik meslek yok. Meslek suçu disiplin zaten Kesinlikle. gereğini yapacaktır. Yapıyor evet. E, bunun da zaten yürütmesi durduruldu. Yine 2016 hı. yılında bir düzenleme yapıldı sigorta tahkim komisyonu yönetmeliğinde. Şimdi sigortacılık mevzuatı sigortalıyı korur. Evet. Hani tüketici mevzuatı, tüketiciyi korumasında olduğu gibi. Hı hı. Onun için şöyle bir düzen var mı? Sigorta ne demek? Onu da dinleyicilerimize. <gülüyor> yani sigorta ettiren, sigorta ettiren. Evinizi sigorta ettirdiniz, arabanızı sigorta Şirketi ettirdiniz. Yani sigorta şirketini değil. Değil, değil. E, Sigorta hizmetinden yararlananı, evet. tüketiciyi koruyan. Onu anlatmaya, kastetmeye çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi bu kişileri korumak için hakem heyetlerine başvurdukları zaman bir yargılama yapılıyor nitekim burada. Hı hı. Ee, eğer aleyhine bir karar verilirse hı hı. avukatlık asgari ücret tarifesinin Beşte birine hükmediliyordu onlara hmm. için. Ama lehlerine değil. Aleyhlerine bir karar verirse. Yani hmm. şey e, rahatça başvursunlar diye. Evet. Davayı e, evet, büyük mali külfete katlanmasınlar diye. Ödemek zorunda kalacağım diye ürkmesinler. caydırıcı diye. olmasın avukatlık ücreti diye. Olukatlık diye. Hı -hı. E, ama e, yönetmelik bunu her iki yanlı kabul etti. Yani tek yan olmasına rağmen hmm. sigorta ettiren lehine olmasına rağmen Hmm. Aleyhi, lehine hükmedecek vekat ücretini de 5'te 1'e indirdi. Diyelim hmm. ki ee, sigortalı sigorta ile uyuşmazlığa girdi. Kazandı. Sigorta şirketi evet. de mi o zaman 5'te 1 ödeyecek? Ödeyecek. Geldi. Ödeyecek. Hmm. Biz bunun da iptalini istedik. Bu henüz dava devam ediyor. Bir rütbe durdurması kararı verilmedi ama davada sürüyor. 2016 yılında e, bir düzenleme yapıldı. Bir e, tebliğ yayınlandı. Şimdi doktorlarla ilgili eğer e, tıbbi kötü uygulama söz konusu ise doktorların Mal var evet e, buna ilişkin devlet zorunlu bir mali sorumluluk sigortası hı hı. sistemi kurmuş durumda e, sigorta firması bu kötü uygulamaları bir yere kadar karşılıyor nasıl oluyor yani bir hekim hekimlik yapabilmek için şey mi bu kendisine... orta, Bizim avukatlarında var Hı -hı. mesela. Evet, ama ama zorunluğu zorunluğu zorunlu değil ama konuşuluyor. Onlarinkisi zorunlu. Tabirler için, hekimler için evet, zorunlu, zorunlu oldu. Hatta devlet Hı -hı. buna katkı veriyor. Evet katkı. Yani bu katkı. primlere katkı veriyor. Hı -hı. Buna ilişkin tebliğleri var. Hı -hı. Ancak bir tebliğ yayınladı 2016 yılında. Dedi ki doktorlara ben katkımı veririm. Hı. Benim katkımdan yararlanman için bir dava olursa benim seçtiğim avukatı tutacaksın dedi. Allah Allah. O niye? <gülüyor> oysa ki... Uzman olduğundan niye acaba merak ettim. Yok hayır. Daha mı uzman oluyor onların seçtiği? Artık ben bir şey diyemeyeceğim bu <gülüyor> sorunun yanıtına. İlginç. <gülüyor> Çok ilginç. Evet ilginç. Zaten e, bu sözleşme özgürlüğüne aykırı anayasanın. Bir de bütün adli yardım ve hukuki yardımla ilgili. Yani avukatın sunduğu aydınlatma ödevine, danışmanlık ödevine... ...genel olarak hukuki yardım deniyor. Bir de kendisi seçemediği zaman... Ee, ...ücretini ödeyemediği zaman... ...baro gibi bir yere başvurup bana avukat... ...verir misiniz dediği zaman dahi... E, ...Turin kuralları, Moralya kuralları... ...Havana kuralları, Uluslararası... ...bütün üst kurallara bakınız... Kural kişinin kendi seçtiği avukattan hukuki yardım almaktır. Yani adli yardım içinde bile mümkünse eğer sistem içinde evet. e, nöbetteki avukat sırası gelen avukat değil. Mümkünse pek çok ülke öyle oldu. Türkiye'de de öyle bir değişim olsun isteniyor. Hukuki yardım alacak kişinin güvendiği kendi meşrebine göre... ...güvenerek iletişim kurabildiği... ...sadakat ve sır saklama ödevinin... ...daha bireysel düzeyde sağlanabildiği... ...varsayımsal olmayan... ...gerçek ilişkilerin sağlanması öngörülüyor... ...dolayısıyla avukatını seçme hakkını... ...doğrudan e, ihlal yediliyor. eden... ...Avrupa Sözleşmesi 6. madde 3C'yi ihlal ediyor... Bir de şöyle bir şey var... Ee, ...devlet... ...sigorta firması doktor bunlar o davanın hasmı yarın bir gün rücu davasında karşı karşıya da kalabilirler birbirleriyle dolayısıyla hasım olacağı davada önceden benim avukatımı sen tutacaksın demek bu yönüyle de zaten hukuka aykırıydı. Nitekim bunun yürütmesi durduruldu. Bir de aracılık yasağına da girmiyor mu e, zaten? Avukatlık kanunu 48. Evet. madde. Para karşılığı bir avukata iş götürmek, götürmek ya da bir avukatın para vererek iş alması. 3 evet. yıl mı ne hapsi var? 6 evet. aydan bahsediyoruz. Avukat Pardon, daha için hadi. de meslek kuralı var. İş, iş sağlamanın itdiliğinde her davranışta kaçınmak <gülüyor> zorundadır. Kimden <gülüyor> evet. gelirse gelsin evet. bu. Hem meslek kuralına aykırı hem açıkça suç 48. maddeye göre. Teşekkür ederim. Çok ilginç. 2016 yılında yine hazine müsteşarlığınca sigorta tahkim komisyonu nezdinde bilirkişilik yapacakları ilişkin usul ve esaslar belirlendi Hı. bu tahkimde. Orada şu meşhur hukuk öğrenimi görmüş kişilerin bilirkişilik yapamayacağına ilişkin evet. orada da bir düzenleme getirildi. Biz buna dava açtık biliyorsunuz bilirkişilik sistemi Türkiye'de bilirkişilik asası çıktı yönetmeli çıktı evet. bakanlık duyuruları oldu hukukçular sistem dışına itildi. Çok hı hı. da tartışıldı. Ee, burada e, hukukçusuz bilirkişilik müessesesi bir dönem işledi. Ama e, çok enteresan raporlar. Yani, evet, hukukun en temel iştahatı değil. <gülüyor> Kararlar Bugün yok sayılarak iş davalarında örneğin üst hı hı. işverenin alt işverenle birlikte taşeronla birlikte işçinin işçilik haklarından dolayı mütesessiz hı hı. sorumlu olacağına dahil gibi Temel prensipler bile gözden, gözden e, kaçarak, görmezlikten gelinerek raporlar verildi. Bunun, bunun üzerine hakimler fiiliyatta hı hı. E, bu raporlarla yürünemeyeceğini gördükleri için bilirkişilik bölge kurullarına özel izinle hukukçu bilirkişileri görevlendiriyorlardı. Hı. Bir yere kadar geldi geldi anlaşıldı ki sistem yürümüyor ondan sonra hukukçu bilir de işte nitelikli hesaplamalar adı altında 12-15 alan gibiydi. Ee, tekrar bilirkişilik yapabilmelerine müsaade edildi. Eğitim alıyorlar o alanda. Ama tabii temel eğitim kalıyor. Yani 20 yıllık avukat gidiyor. Adli yargı nedir? İdari yargı nedir? Hımm. <gülüyor> Adli format yargını... atıyorlar evet, evet. evet. evet. ceza oluyor, mahkemede kısma. öyle mi diyorsunuz <gülüyor> unuttuklarımızı <gülüyor> hatırlıyorsak <gülüyor> eğitime karşı değiliz ama evet, tabi e eğer eğitenle eğitilen <gülüyor> arasında bir denge yoksa tartışılır tabi ki <gülüyor> Yani bir temel o eğitim, hesaplamalar ben hep okuyordum ne anlama geldiğini anlamıyordum. Şimdi e siz beni çok aydınlatmış e oldunuz. Demek ki işte böyle e aktüelde hesaplamaları, evet. işte avukatlık ücreti hesaplamaları, Hı -hı. sigortacılık hukuk kalan desteği hesaplamaları böyle Hı -hı. alanlar belirledi. E yalnız e bu e burada danıştay şu yönüyle iptal etti bunu bu düzenlemeyi. E Hazine müsteşarlığı böyle bir esas ve usulü belirleyemez dedi. Bu, bütün hı hı. yaptığı belirlemeni iptal etti. Çünkü bu ancak bir yönetmelik de olabilir bir düzenleme. Hı hı. E, siz yönetmelik olmaksızın bu şekilde bir belirleme yapmanızın yasal dayanağı yoktur dedi. E, ve bunun iptalini sağladı. Peki yönetmelik yapılabilir diye dayanak var mı? O da ayrı tartışma. O da ayrı ki. tartışma. Yoksa ya, zaten şey... yine yapılamayacak. O yani, zaman yasal düzenleme yani ya, yapılması. Yapılabilir anayasanın şu 124. maddesi. Hı. Belki ileride ceza yargılamalarındaki yönetmelikler bahsinde geçerse. Biraz sonra, tamam, evet, oraya yani bakayım. idarelerin genel düzenleyici işlem yapması ilgili, alanı ile ilgili görev evet. alanı ilgili düşünülebilir, olabilir belki. Ama burada yönetmelik de değildi. Ben esas ve usulleri belirledim dedi bilirkişilik. Ve bu şekilde hı hı. iptal etti bu düzenlemeyi. İdare tek başına, yönetmelik yani genel düzenleyici sonuç doğuran ama adı yönetmelik olmayan... Olmayan. ...hukuken, normlar hiyerarşisine göre denetlenemeyecek gibi duran evet. bir düzenleme yapmış. Ama Danıştay bunu iptal etti. İptal etti. Bu sizin Tam açtığınız İstanbul dava. İstanbul Barosu'nun açtığı dava. Ne Bütün zaman bundan, oldu bu? 2016 yılında bu dava açıldı. Hı hı. Danıştay zaten önce yürütmenin durdurması karar verdi o zaman. Hı hı. ...bütün bunlar bahsettiklerimiz zaten... ...İstanbul Barısı'nın açtığı davalardaki... Evet, <gülüyor> ...bütün o davaları kastediyoruz. <gülüyor> Son olarak bu hazine müsteşarlığına... E, ...karşı açılan davalarda... ...2010 yılında... ...zorunlu motorlu taşı sigortalarında... ...yani araçların zorunlu sigortalarında... E, ...eğer... ...avukat marifetiyle, vekil marifetiyle... ...sigorta şirketinden yahut... ...güvence hesabından... ...ödeme talep edilecekse eğer... ...sigorta bedeli... <gülüyor> Avukatın vekalet namesinde şöyle bir ibare geçmesi gerektiğini söyledi Hazine Müsteşar'la. Tahsil edilen tazminatın yüzde şu kadarı müvekkil iletecektir. Allah, Allah. Yani Tamamen avukata güvensizliği gösteren bir şey bu. Hani ru, şeyi ruh halini anlatmak adına hukuken zaten sığdırılabilecek bir yer yok. E, bu zaten sözleşme özgürlüğüne aykırı. Yani zaten avukatın, avukatlık kanunu belirli örneğe kadar yüzde kaç oranında ay, e, ücretsiz avukat alabilir? ücretsiz de avukat alabilir. Evet, bildirir baro Eşinin 4. babasının davasıdır, şeydir. Ücretsiz de alabilir. E, asgari tabii. ücret tarifesi vardır. Üst sınır, alt sınırı bellidir Değil zaten avukat. Avukatla, 110, avukatla 100 müvekkil 100 arası bir şeydir. şeydir. Devletin bunun Disiplin müdahalesi. Disiplin kurulu yine bunu denetleyecektir. Gelirler idaresi yine denetleyecektir. Hukuk Denetim her zaman. de denetler zaten bunu. Fazla bir ücret söz konusuysa ama devletin bu şekilde avukat vekil İç ilişkisine müdahale etmesi tebliğ yoluyla. Niye yapıyorlar bunları? Avukatların çok para kazandığını mı düşünüyorlar? Gördüğünüz gibi bir dizi, bir dizi şey var burada. Eee üst son evet üst üste hazine müsteşarların hukuka aykırı düzenlemeleri var. Çünkü bir bakış bu, açısı bu tabii. Bir de müdahale ücreti vekaletlere yönelik bir müdahale, evet. kamulaştırma davalarında da hani maktulün ispii meseleleri, evet. nispi olanlara maktule ulaştı. Evet maktü olmak zorundadır diye. Hı hı. E, burada da sözleşme özgürlüğünü hı hı. ihlalden sözleşme özgürlüğüne müdahaleden yani anayasal e, hükme müdahaleden dolayı e, iptal kararı çıktı bu ile ilgili. Hı hı. E, bu bölüm e, burada tamam vaktimiz var mı bilmiyorum. Yok, zaten aralar... e, normalde bir e, şey şarkı aramız hı hı. E, bugün bize e, sürpriz yapacak arkadaşlarım. Ben de hangi şarkıyı dinleyeceğimizi Bil bilmiyorum. Bakalım ne gelecek hep beraber dinleyelim. Peki.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 is mo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 94.9 Hukuk Güvenliği Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Şimdi e, İstanbul Barosu e, Anayasa 135'e göre kamu kurumu niteliğindeki mes meslek kuruluşu. Meslek örgütleri belli bir mesleği icra edenlerin e, ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve ortak çıkarlarını korumaya yönelik olarak aslında kuruluyorlar. Ve etkinliklerini buna göre bu amaca yönelik olarak gerçekleştiriyorlar ama... İstanbul Barosu'nun açtığı davalardan da gördüğümüz gibi avukatlık kanunundaki e, hukuk devletini koruma, insan haklarına saygılı devlet uygulamalarını koruma anlayışına bağlı olarak e, toplumun ortak menfaatlerine ilgilendiren konularda da davalar açılıyor. Şimdi az önce verdiğiniz örnekler şahsen benim için çok öğretici oldu. Farkına varmadığım pek çok şeyi gördüm. İyi izlememişim yaptıklarınızı. Teşekkür ediyorum. E, bir de bu hukukçu olmayanların... E, avukatlara özgülenen e, kanunda avukatlık tekeli diye tanımlanan avukatlık kanunu 35. maddeye göre hukuki uyuşmazlıklarda sadece avukatlar mütala sunabilirler. E, ve işte e, bazı işlerin takibi yine sadece avukatlar tarafından yerine getirilebilir. Ama hepimiz e, gazetelerden biliyoruz. Ee, özellikle sosyal güvenlik alanında, sağlık alanında e, uzman olduğunu söyleyen, mutlaka uzmandırlar, tartışmam, isterleştirmem somut somut düşünmek lazım her olayda. Uzman olduklarını topluma sunan kişiler e, aslında hukuki konularda görüş bildiriyorlar. E, bu ne kadar e, hukuka uygun e, ama bu genel anlamda e, bir e, fikir beyan etmek kanaat özgürlüğü, düşünce özgürlüğü kapsamında kalabilir ama... Okurlardan şey geliyor bu kişilere, başvurular geliyor e, ve somut hukuki uyuşmazlıklar geliyor. Yine basın üzerinden e, paylaşımda da hani yine düşünce özgürlüğü sınırlarında mıdır, avukatlığın tekeli, ihlal oluyor mudur tartışmalı ama bir de fiilen e, bu tür insanların aslında... Dosya takibi yaptığını yanlarında hatta avukat çalıştırarak Ücret hukuki işlemleri gerçek işi, avukatlara yani. yaptırarak evet. fiilen avukatlık evet. yaptığını da biliyoruz. Bu evet. konuda söylemek istediğiniz var mı? Çok evet. önemli gazetelerde yayımlanan haberler oldu. İsim vermek istemem tabii ki. Ama İstanbul Barası bununla da mücadele etti diyebiliyorum. Evet bu yönde çok çalışmaları oldu. Hatta arzu Haciler biliyorsunuz. Yani. Evet. Böyle bir Tabii. çalışma da var. E, dosya ceza genel kurulunda. Arzu halcilerle İsterseniz önce arzu halcileri söyleyelim. Avukatlık kanununun bir 63. maddesi evet. var. 63. maddesi 3 tane suçu düzenliyor. Evet. Bunlardan 2 tanesinin faili avukat olabiliyor. Yani kişiler evet. avukatlık mesleğine girmişler. Ama ya disiplin cezası almışlar. Geçici ya da sürekli olarak levhadan silinmişler. Aslında o süreç süreçinde geçici eğer mesela bir yıllık meslektin uzaklaşılmışsa o bir yıllık süre içinde avukatlık yapmaması gerekiyor. Hı hı. Ya da tümüyle çıkarılmışsa artık hiç avukatlık yapmaması gerekiyor. Ama biliyoruz ki. Avukatlık yapıyorlar yani bir avukatlık ofisinde çalışıyorlar bir başka avukatı kullanarak ya da onun yardımcısı gibi bir bu tipler var bir de hiç avukatlık sıfatını kazanmayan eğitimi yeterli olmayan çoğu ilkokul mezunu sadece Arzu halci de değil geçen haftaki topla, e, programda da örnek vermiştim. Ee, Karaköy Meydanı'nda ofis kuran yanında avukat çalıştıran e, ben evet. kul danışmanıyım diye kendisini sunan ticari iş takibiden kişiler de var. Bunlar son fıkraya giriyor ve 3 yıla kadar bir yıldan 3 yıla kadar hapsi var. İstanbul Barosu bir dönem halcilerle ilgili dönem dönem uğraşıyor böyle evet. bir sessizlik oluyor. Sonra toplanıyor herhalde olgular bir daha uğraşıyor. Orada neler yapmıştınız isterseniz onu söyleyelim. Şimdi kanunda e, bu Avukatlık Kanunu 35. maddesinde yalnız avukatların yapabileceği işler düzenlenmiş. Siz de bahsettiniz kanun işlerinde hukuki meselelerde mütala vermek, e, devamında da e, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakları düzenlemek. Hı hı. Neden ee, böyle tabi bunun bir nedeni var hak arama özgürlüğünde güvenli bilgiye insanların kavuşması yanıltılmaması gerçekten doğru kanuna uygun şekilde aydınlatılması için doğru danışmanlık alması için bu danışma e, tekel var avukatları zenginleştirmek için değil bir alan evet. avukatları özgülerken aslında toplumun yüksek menfaatleri gereği uzman kişilere gidilsin diye bir e, korum, toplumu koruyan bir evet. madde bu aslında değil mi? Şimdi e, doktrinde buna Hı -hı. yargı kararlarında da belki tekel Hı -hı. hakkı diye Deniyor. geçiyor. Ben kendi kitabımda Avukatlık Hukuk ile ilgili yazdığım kitapta e, bunu halkın hak arama hürriyetini olduğunu Öyle söylüyorum. Avukata tanınan bir hak değil bu. Hı -hı. Avukatlıkta temsil hakkı hukuk işlerinde yalnız avukatlıkta temsil hakkı halkın e, hakkıdır Halkın hak arama, hürriyetinin güvencesidir. Güvencesi. Bu sorunuza dilerseniz Anayasa Mahkemesi tam olarak yanıt vermiş Öyle 1977 mi? yılında. evet hı hı. E, Biliyorsunuz 69 yılının kanunudur, avukatlık kanunu. Hı hı. Bu maddenin iftari istenmiş. Anayasa aykırılığı ileri hı hı. sürülmüş. Orada şunu söylüyor. Hak arama işlevi hukuk fakültesinde öğrenimi görmüş kişilerin hı hı. çaba ve katkılarıyla yürür. Hı hı. Bu nedenle hukuk fakültesini bitirmemiş... Sıtacını yapmamış veya yasada belirtilen görevlerde bulunmamış kimselerin yargı yerlerinde ve hak arama işlerinde çalıştırılmaları kamu düzeni ve kamu yararı ilkesini temelden sarsan bir neden olarak düşünülmelidir demiş açacağız. Evet. Şimdi bu konu bu maddenin iptali 77'de gündeme gelmiş anayasa mahkemesi reddetmiş. Hı hı. Tabii on yıl geçtikten sonra yeniden ileri sürülebiliyor anayasa mahkemesi. Yani görülen bir dava olması halinde hı hı. defi yoluyla anayasa aykırı ileri sürülebiliyor. Ee, ileri sürüldü yakın zamanda. Nasıl ileri sürüldü? bahsettiniz gibi şimdi e, avukatlara ayrılmış bir alan olduğu için yasa tarafından hı hı. E, avukat dışı faktörlerin de bu hukuk alanına bir sektör olarak görüp oysa ki oysaki Hı -hı. Sektör değildir. Avukat da bir sektör sorumlusu şey, sucesi değildir. Avukat hak arama adayetin adaletinin sağlanmasının önemli bir misyon sahibidir burada. Hı -hı. E, bu Bunu bir sektör olarak görüp bu alanlara girmeye çalıştıklarını gözlemliyoruz. Buna benzer bir olay yaşandı. İş hukuk alanda rehberlik hizmeti verdiğini söyleyen, internet sitesinde duyuru yapan. Hatta ofisler açan tüm şur, Türkiye'de bir bir e, böyle bir e, çalışma oldu. Şimdi bazı barolar o illerde suç durusunda bulundu. Avukatlı kanun bu 35. maddesine aykırılık siz de bahsettiğiniz 63. madde gereği hı hı. yaptırma tabi. Hı hı. E, savcılıklar takipçi kararları verdiler. Ceza hukuku anlamında değerlendirdiler. Yoksa yapılan hukuka uygun anlamına da değil. Hı hı. Ee, bunu görerek ama. İstanbul 3. Cumhuriyet Savcılar bilmiyor. A, evet. Birinci, ikinci fıkrası ile 3. fıkrasını birbirine karıştırıyorlar gerçekten. Evet, evet. Var onun bu konuda bir fazla öncülük bir etmesi yolda alamıyorsunuz takipsiz kararını en fazla itiraz edebiliyorsunuz. Evet, evet. Orada kalabiliyor. Onu en çok kanun yararını bozma talebi diyor biliyorsunuz bu ceza hakim kararını. Hı. Burada o yüzden İstanbul farklı bir yol izledi bu dava bu olayda. Hmm. E topluluk davası açtı. Asli hukuk mahkemesinde hukuk davası açtı. Neyi için? Avukatlık mesleğine yönelik tecavüzün önlenmesi ve avukatlık kanununa aykırılığın ortadan kaldırılması, internet Çünkü. sitesindeki bu şeyin ortadan kaldırılması. Neydi topluluk davası? Hmm. Hukuk yargılaması kanununda topluluk davası diye bir düzenleme var. Hmm. E, işte yurt dışında da olan örnekleri var bunun. İşte dernekler, tüzel kişiler Statüleri çerçevesinde üyelerinin veya mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak adına onlar adına bu davaları açabilirler. Hükmü kapsamında İstanbul Barısı bir topluluk davası açtı. Hı hı. Ve davada da lehine karar çıktı burada. Bu uygulamanın ana, e, yasaya aykırı olduğu. Hatta bahsettiğim gibi. E, Nerede hani, açtınız davayı? Asile Hukuk Mahkemesi İstanbul'da. İstanbul'da. İstanbul'da, İstanbul'da evet. Asile Hukuk Mahkemesi'nde açtık. Davanın kabulüne karar verildi. Ee, anayasaya aykırılığı 35. maddenin ileri sürüldü. Hmm. Ee, anayasa mahkemesi ciddiye almadı anayasaya aykırılığı. Hmm. Ki bu teknik bir tabirdir ciddiye hmm. almamak. Tabi. Anayasa 152'de açıkça yazıyor. Evet o manada e, onu da reddetti. Dosya bölge, bölge adliye mahkemesine gitti. İstinaf oldu. İstinaf sistemi de reddoldu. Hmm. Temiz oldu. Yargıtay'da. Yargıtay'da. <gülüyor> Yargıtay'dan bekliyoruz. Eğer olursa Emsal nitelikteki kararlar arzu ilgili de e, pek çok adliyede arzu halcilerle ilgili e, çalışmalar her zaman oldu baronun yani baronun argümanı adli bir dilekçe yazılıyor burada boşanma evet. davası e, şey işte ceza davası müdahale dilekçesi suç duyurusu dilekçesi bunlar adli bir dilekçedir. Adli iştir. Bunun Hı -hı. takibi söz konusudur. Ee, e, avukatlık kanuna aykırıdır diye. Anne, ama Sıhhatli ya... bilgi verilmesi evet, lazım evet. kişiye. Zaten sizden yine aldığım 71 bir tarihli anayasa mahkemesi de e, kararında da işlerin yetenekli eller evet. aracılığıyla görülmesinin güvencesi topluma evet. sağlanmaktadır. Uzmanlık ve bilgi isteyen konularda. E, sizden e, öğrenmiştim e, bu iştahat. <gülüyor> güzel bir iş Evet. evet bu. Mantığı bu. Evet mantığı bu. Ee, ya da bulucularla ilgili... ...şu an e, kapatıldı mı? Onları... Arzuhalcilerle ilgili. Ar Pardon, Arzuhalcilerle arzu ilgili. ilgili yargıtayın e, bazı kararları var. Yani meseleye sadece dilekçe yazıyorlar. Hani bir arzuyu hale çeviriyorlar. Bir dileği kağıda döküyorlar <gülüyor> gibi. Arzuyu hale. <gülüyor> evet. evet. evet. Ee, böyle bir e, anlayışları o, var ama... Bakırköy çevresindeki arzualcilerle ilgili verilen kararda e, mahkûmet kararı yargılayıcı tarafından bozuldu, ayrı tarafından mahkeme direndi bu karar Asliye ceza Çok mahkemesi ilginç. hakimi dosya yargıda ceza genel kuruldu ilk kez genel kurula gitti. Bunun neticesini bekliyoruz, emsal olacak tabii ki. Bu karar çıktığında bizim hemen <gülüyor> kesinlikle konumuz olun, merak Peki, ettim diye çıkacak bakalım. Paylaşırız, çok da seviniriz. Sağ olun. Ee, Avukatlık tekeli bize göre, size göre toplumun ve hepimizin akarma, tanımınızı kabul ediyoruz. Toplumun hak arama özgürlüğünün güvencesini sağlayan bu düzenleyici norm korunuyor aslında yüksek mahkemeler tarafından. İstisnaları evet, evet. varmış ama. ...ya da o olayda belki bir istisna vardır. Belki normun fıkrasının yanlış uygulanmasıyla ilgili sıkıntılar olabilir. Onları daha somut olarak, somut olaylar üzerinden... Aslında yasanın da bu konuları net düzenlemesi de lazım. Tabii yasadaki muğlaklıklar da burada belki. Evet işte birinci ve ikinci fıkradaki fail avukat olabilirken... ...üçüncü fıkradaki fail avukat olmuyor. Ama ben bakıyorum savcılar ve mahkemeler hep yanlış kişiler hakkında... Evet. ...yanlış fıkra uyguluyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Demek ki baronun da aslında... Ya yeni düzenleme yapılmasını sağlaması ya da bu düzenlemelerle ilgili belki bir manuel, belki bir briefing toplantıları gibi değil mi? Mesleği koruyabilmek, aslında toplumu koruyabilmek için bir girişimde bulunmasında yarar var. Avukat hakları merkezimize ve size yeni işler evet. <gülüyor> çıkıyor demek ki. Şimdi peki 2009 yılında Yüksek Öğretim Kurumu'nun e, yurt dışındaki diplomaların ile ilgili hmm. bir, bir dizi... Yönetmelik düzenlemeleri oldu. Hala da oluyor. Çok değişen maddelerdir bunlar. Hmm. Yurt dışındaki, yönetme, yurt dışındaki e, diplomaların ile ilgili. Özellikle uzaktan eğitimle ilgili bir düzenleme yapmışlardı. Hmm. E, İstanbul Barası bu düzenlemenin iptalini istedi. Niye? E, çünkü uzaktan, hukuk da var içerisinde. Uzaktan, yurt dışından, oturduğunuz yerden, internetten eğitim alacaksınız. Yok da gelecek hiç bunu sorgulamadan. Nasıl bir diplomadır? Nasıl bir eğitimdir? Nasıl bir eğitim eğitim kuruluşudur demeden e, hiçbir kriter de ortaya koymadan yönetmelikte açıkçası. Tamamen hı hı. kurulun, kurumun takdirine bırakarak bu işi hı hı. onaylayacaktır, denktir diyecektir. Hukuk mezunu sayılacaktır. Bu hı hı. sadece hukuk değil. Tıpta var. E, diğer e, mühendislik alanlarda var. Bunu iptal hı hı. istedik. İptal etti. Hı. Çok e, etmedi da, bence. Daha sonra bir düzenleme daha yaptı. Başka türlü düzenleme. Hı hı. Onun da yürütmesi durduruldu. Bu e, ...böyle bir kararda söz konusu. Evet çünkü eşitliği, bilgi eşitliğini sağlayamıyorsunuz. Bizim ofisimizde de böyle değişik uluslararası bölümlerden mezun olan... ...ve basit sınavlarla denkli kalan arkadaşlarımız çalıştı. Belki bizden daha iyi biliyorlar kamu hukukunun diğer alanlarını... ...ama avukatlık yapmak başka bir şey. Yerel mevzuata gerçekten hakim olmak ve uygulamayı bilmek gerekiyor. Öyle bir ehliyet sağlanamıyorsa eğer mezuniyet içinde yani kendi aldığı lisans eğitiminde onların e, e, hukuk fakültesi mezunları ile denk görülmesi gerçekten adaletsiz bir sonuç olacak ve topluma zarar verecek. E, peki ne oldu? Hep bunlar iptal, i̇ptal oldu. oldu bunlara, Çok güzel, evet. bravo. Baro bunları hep takip etti. E, <gülüyor> yani e, her gün resmi gazeteye bakmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, avukat. <gülüyor> Yüzümüzü yıkamadan resmi evet. evet. Sabah e, normal gazete yerine resmi gazeteyle uyanıyoruz. Evet. E, medyayı takip etmeye çalışıyoruz. Medyanın, e, Medyaya yansıyan tabii yansıyabildiği evet. kadar artık. Yan, bu, bir de yansıtılma biçimine yan, de dikkate biçimine alarak de dikkate e, doğru olarak. yaklaşımı kendinize evet. ortaya koymaya çalışarak. Kamuoyunun daha şeyi önemli. Yani bu konulardaki hassasiyeti evet. önemli. Mesela bu. Bütün aslında bu anlattığımız davaların başlangıç yönü kamuoyuna tartışılmış konular, medyaya da yansımış konular Tabii. ve olumsuz değerlendirmeye tabi kalınmış kamuoyunun vicdanını zedeleyen konular. Baro evet. bu konularda sorumluluk sahibi kendisini görerek İstanbul Barosu dava açtı ve takibini de yapıyor. Evet, sayınızı. <gülüyor> Peki, son ıı, bir e, 4-5 dakikamız var. O, bir de ceza o, o muhakemesi... O zaman girelim mi? Yoksa... Bence devam ederiz yine. Ya da siz isterseniz başka bir konuya geçin. Ceza muhakemesi kapsamındaki yönetmelikleri de... Çünkü bir bütün başka düzen, onlar bütün ceza muhakemesi. Tamam. Bir yakalama Çünkü var, çok önemli, aramalar, yakalama, evet. Ve bağlantılı. Yani bir danış... program öyle yapalım bir o zaman. Ceza muhakemesindeki iletişimin denetlenmesi, yakalama, gözaltı, ifade alma ve arama, el koyma ile ilgili... Bir de ses ve görüntülü evet doğru. Onlara ayrı birine... yönetmelikleri var orada aynı zamanda. Onları da daha da ayrı bir Bu <gülüyor> <program>. yine <gülüyor> bunlar bir programa sığmaz çünkü. Peki o zaman geriye kalan tamam. bölümde siz ne söylemek istersiniz? Hangi konu kaldı bir, elimizde? Bir konu daha isterseniz tamam. diğer konulardan farklı olarak ondan da bahsedelim. 2006 yılında da Avukatlarla ilgili bir vergi usul kanunu tebliği yayınlanmıştı. Hı, evet. ee, eğer icradan avukat bir dosyaya işte yasal vekaç ücreti de yatmış ise, onu nasıl taslak eder? Makbuzu icraya verip Ver ancak mi? dosyadaki vekaç ücretini alabilir diye. Evet. E yani şimdi bu, bu şeyin tebliyle düzenlenebilecek bir konu değil. Vekaç ücretinin kime ait olduğu belki Hı. avukat yasal vekaç ücreti de bana ait değil dedi. Yani sözleşmede bunu kararlaştırabilir yargıtaki böyle de kararları var. Hı hı. Dolayısıyla yani devletin buna müdahale edemeyeceği. Karşı taraf avukatlık ücreti. Sen sadece onu açıklayalım dinleyicilerimize. Şimdi avukatlık ücreti, evet açıklamakta fayda var. Avukatlar yönünden de fayda evet, var. Bize ki. de soruluyor, baroya da soruluyor. Tabii ki. Şimdi şöyle soruluyor, e, avukatlık ücreti mahkeme avukat ücreti demiş ama. Mesela e, işte davacıya demiş veya davalıya demiş. E, davacı davalı benim. Evet. Benim Dolayısıyla benim diye benim. Benim. Evet. Ama tabii sen avukat ki. değilsin. Öyle bir sorun var. Avukatlık evet. ücreti diyor. Evet. Şimdi yargılama gideri olduğundan dolayı avukatlık evet. ücreti mahkemeler taraf, taraf lehine hükmediliyor. hükmediliyor. Ama avukatlık kanuna göre. Hı hı. Şimdi avukatlık avukat müvekkil ilişkisinde av, avukatın ücreti iki yönlüdür. Bir üvekille arasında aktettiği sözleşmesel Akdi dediğimiz <gülüyor> ücret vardır. Kararlaştırdıkları ücret. Evet, Üvekilinden karar... aldığı para. Aldı veya alacağı. Kararlaştırmadıysa yasa nasıl bir ücret olacağını zaten kendisi söylüyor, belirliyor. Evet, yüzde on ila yüzde 20, 20 arasında. Arası veya asgari ücret tarifesi ba duruma göre. Mesela bakanlı... ceza davalarında <gülüyor> anlaşmadık. Asgari, asgari ücret. Hukuk <gülüyor> davası ise yüzde onla yüzde yirması arasında de dava değerini veya hükm <gülüyor> Bir de bunun e, yanında karşı taraf aleyhinde hükmedilen davanın karşı taraflarına kaybedilmesi evet. halinde evet. hükmedilen vekalet ücreti var. Evet. Bu avukatlık kanunu avukata aittir diyor. Bir huzur hakkı gibi avukatın yaptığı bir işin şereflendirilmesi. Öyle bu, mi? Nasıl? Başka neler denebilir? Yani aslında <gülüyor> doktrinde tartışılıyor bu ama yani yasa çok açık burada. Avukata, avukatın yani yasa olduğu aslında, tartışmasız. O para aslında tarafın bir, bir avukatın. Düzenleme. Ama evet. şöyle diyor yasa koyucu. Yani bu Burada bir tereddütü gidermek için ben koyuyorum diyor. Yani avukatındır hı hı. aslında bu ücret ama hı hı. ben yasal bir düzenlemeye bağlıyorum ki bunun evet. tartışma kalmasın diye hı hı. söylüyor. Hı hı. E, avukata aittir diyor e, yasa koyucu. Yani iki hı hı. yönlüdür avukatlık ücreti. Müvekkillere hı hı. duyurulur. Bir müvekkillerden alınan bir de kazanılan karşı da karşı tarafın e, avukatı ödediği para. para. İşte bu paranın ...nasıl ödeneceğiyle ilgili tartışma var. Vardı. İcralar diyordu ki avukat makbuz getirecek, makbuz kesecek. Serbest getirecek. meslek makbuzunu getirin, icraya Ben evet. o avukatı ödeyeceğim diyordu. Oysa ki vergi hukuku ayrı bir konu. Avukatla vergi evet. dairesi arasında. Evet. Ücret konusu da ayrı bir hukuk. Belki hı hı. bu bu ücreti almayacak avukat. Müvekkilindir diyecek belki sözleşmenizde. Öyle de kararlaştırabilir. Emredici kural değil sonuçta. Yani devletin hı hı. buna müdahalesi. Hı hı. E, ...yanlıştır diyerek... E, hı hı. ...iptal etti zaten bu düzenlemeyi. E, sorunlu bir maddeydi zaten... ...düzenlemeyi de... Yani, ...icra daireni de hoşuna gitmeyen bir düzenlemeyi. iptal etti? Danıştay. Iptal Danıştay ettiğini. iptal etti. Davaların zaten çoğu... Danıştay. ...Danıştay'da görülen düzenleyici işlemlerle ilgili davalardı. Hı hı. Kaybettiğiniz çok dava var mı? Hepsini <gülüyor> iptal etmiş Danıştay. <gülüyor> yani kaybedilen davalar da var ama... Bizce haklıyız orada zaten bir dava açıyorsak <gülüyor> evet. bir inançlı olarak evet. o davayı açıyoruz açtığımız zaman düşünüyoruz tartışıyoruz değerlendiriyoruz evet. gerekçelendiriliyoruz öyle davayı açıyoruz hı hı. Ee, kaybettiğinizde ne yapıyorsunuz üst mahkemelere gittiniz danıştay da reddetti artık hukuki süreç tamamladıysa yapacak bir şey Bireysel kalmıyor. Bireysel başvuru hakkı var mıdır yok mudur? konuşmuştuk evet onda biz kamu evet. yani anayasa mahkemesi kamu tüzel kişiliği olarak görüyor. Evet. <gülüyor> Baroları. Evet. Dolayısıyla bireysel başvuru hakkının olmadığını söylüyor. Ama bu da tartışmalı. Bence Tar de tartış karşı da oy bir var başka orada. programda bunu Belki da böyle. Belki bunlar da olabilir. Metin Nari'ni de çağıralım. E, mağduriyet nedir? Ya da Duygu Köksal'ı çağıralım. Mağduriyet nedir? Burada baro mağdur oluyor mu? Ya da bar evet. baro hangi mağdurlar adına bu işi yapıyor? E, bir Zaten... Fark bir şans yaratılabilir mi? Zannedilmesin sadece kazandığımız davalar. Kaybettiğimiz davalar da var. Evet. Onlardan da bahsedeceğiz. Çünkü o da evet. önemli hukukla ilgili, avukatlık ile ilgili önemli konular. Evet. Bir de biz başta e, baronun menfaat durumunun sorgulanmasından bahsetmiştik. Menfaatin olduğuna dair verilen kararlardan bahsetmiştik. Evet. Menfaatinin Evet. Olmadığı bu davayı açmada menfaaden bulunmadığına ilişkin kararlar da var. Tabii Onları zaman... da bahsedeceğiz eğer vakit evet. olursa zaten. Evet ama herhalde bugün için öyle bir fırsatımız evet. olmayacak. Ee, biz artık bugün için dinleyicilerimizden müsaade isteyelim. Ee, Sayın Atili Özen ben çok teşekkür ederim bize zaman ederim. ayırdınız. Ee, en kısa zamanda biz kaldığımız yerden ceza muhakemesi kanunu içinde başvurulan koruma tedbirleriyle ilgili... E, ...yönetmelikler var. Bu yönetmeliklerin bir kısmının hiç yasal dayanağı yokken... ...yıllarca bu yönetmelikler gündemde kaldı. Buna dayalı olarak pek çok insanın telefonu dinlendi. Teknik araçlarla izlemesi yapıldı. Oradan elde edilen delillerle... ...insanlar tutuklandı. Yıllarca e, özgürlüklerinden yoksun bırakıldı. Sonra kaç sene önce açtığımız davayı... ...danıştay birdenbire fark edip iptal etti. E, ya da işte... Ee, yürütmenin durdurması bazıları hakkında verildi bazıları hakkında verilmedi. Ya da bazı normlara sizin iptalini özellikle ayrıntısıyla aslında niye kanuna aykırı diye belirlediğiniz halde hiç böyle bir davada iddianız yokmuş gibi sessiz kalındı. Bunlar çok önemli ayrıntılar. O yüzden bir sonraki programımızda en yakın programımızda bir sonra ya da iki hafta sonrasında mutlaka sizinle bu konuları tartışmak isteriz. Çok teşekkür Davet ediyorum. Davet ettiğiniz için ben teşekkür Ederim. Sağ olun efendim, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Nur Açık Radyo Program Destekçisi olun.